Ee, bu akşam Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İKOMOS'un 20-21 yılı için yani içinde bulunduğumuz yıl için belirlediği temayı konuşacağız. İKOMOS her senenin 18 Nisan tarihinde o yılın temasını açıklıyor ve e, bütün yıl boyunca da çeşitli etkinliklerle bu tema e, ele alınıyor. Bu için... E, Böyle bir Önce şey İKOMOS nedir diye bir girelim diye düşündüm çok kısaca. Tamam, kısaca söyleyeyim. İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi. Bu aslında bir bilimsel danışma kurulu UNESCO ile bağlantılı olarak kurulmuş. Yani UNESCO ve Dünya Miras Komitesi'nin danışmanlığını yapıyor. Bilimsel uzmanlar var ama pratiğin içinden olan üyeleri de var eee bizde her ülkede de komisyon şey evet, vardı, Her ülkenin de yani her ülkede yok şu anda ama Türkiye'de var. Eee bizde onun milli komitesiiz. bu 18 Nisan'da da Dünya Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü olarak 1982'de tespit edilip eee tarafından sonra UNESCO benimsiyor. Bu her sene 18 Nisan'da Anıtlar ve Sitler kutlanıyor çeşitli etkinliklerle. Bu her yıl içinde bir tema belirleniyor artık son zamanlarda ve bu tema çerçevesinde hem 10 18 Nisan gününde hem de diğer yıl boyunca onun içeriğini ilişkilenen tartışmaların olduğu etkinlikler yapılıyor. Bunun da tabii ki amacı işte anıtlar vesitler kültürel mirasın tanıtılması, daha geniş kesimler tarafından Bilinmesi, kutlanması için böyle bir gün var. 18 Nisan Anıtlar ve Sifler Günü. Evet ve 2021'in teması da e, karmaşık geçmişler, çeşitlilikleri gözeten gelecekler. Bayağı... Evet. E, <gülüyor> şimdi ben İngilizcesini de söyleyeyim. E, biz bunu böyle çevirdik daha anlaşılır olması için. Complex pasts. Diverse futures olarak e, İngilizce tanımlanmıştı. E, aslında sonra e, tabii temayı e, nasıl oluşturulduğunu incelediğiniz zaman burada kastedilen geleceğimizde e, geçmişlerimiz karmaşık, e, iç içe geçmiş geleceğimizde de bütün bu farkları, çeşitlilikleri gözetelim, e, kapsayalım e, öngörüsüyle konmuş bu tema. Çünkü şöyle diyorlar yani kültürel mirasın korunması geleceğe yönelik tabii ki nasıl geleceğe bırakılacağına ilişkin öngörülerle e, hareket ettiği gibi e, geçmişe de eleştirel bakmamızı gerektiriyor e, diyorlar deniyor temanın açıklamasında. E, çünkü bu tabii bu belli tartışmalardan gelindi bu noktalara. Yani geçmişe dair bazı anlatıların göz ardı edilmesi veya silinmesi veya belli öykülerin diğer öykülere göre ayrıcalıklara ayrıcalıklı hale getirilmesi üzerine tartışılmaya başlandı. Yani tarihe bakıldığı zaman çatışan kesişen tarih algıları, geçmişe yanlı bakışları bırakıp bundan kaçınılarak baktığımız zaman... Ortaya çıkan konuşmalar, tartışmalar tabii ki çok düz ve olmuyor. Biraz çetrefildi, biraz karmaşık oluyor. Çünkü herkes için geçmişteki olanların anlamı aynı olmuyor. Bu tartışmalar bir süredir geliyor. Burada da zaten temanın devamında anahtar kelimeler var. Yani mevcut tarih anlatılarına kapsayıcı ve farklı bakış açılarını da gözeten yeni söylemlerin farklı ve incelikli yaklaşımların katılmasını teşvik ediyor IKOMOS katılmasını öngörüyor böyle olması gerektiğini söylüyor bu tartışmaların kökenine bakarsak ta 2005'te FARO sözleşmesi var yine IKOMOS'un o FARO'da e, orada işte haklar herkesin Hakkı vardır, kültürel miras üzerinde bütün toplulukların dahil olması gerekir gibi e, ilkelerle e, Faro yayınlanmıştı. İşte e, geçen sene ortak miras, ortak sorumluluk e, teması üzerinden e, işlendi bu konu. Ve tabii bu bir süredir e, yani başka bu yalnız kültürel miras alanında değil dünyadaki başka gelişmelerle de ilişkileniyor işte. Black Lives Matter hareketinden geliyor. İşte kamusal alanlarda mesela bazı heykeller yıkılıyor. Çünkü bu heykeller bir topluluğun işte kurtuluşu kahramanı iken başka bir topluluğun ezilmesini, onun acısını hatırlatan bir heykel olduğu için insanlar onları işte devirmeye başladı. İşte kültürel peyzaj dediğimiz zaman birçok topluluğun yerleşim alanlarına etkiliyor bunlar. Oradaki yerli yerleşimlerine yapılanlar, geçmişte yapılmış olanlar, bunların hepsi tabii kültürel miras ve korumanın konusu haline getiriyor bu tartışmaları. Dolayısıyla bu seneki tema buradan yürümek istiyor. Demin okudum geçmişe dair bazı anlatıların göz ardı edilmesi veya silinmesi veya belli öykülerin Ayrıcalıklı hale getirilmesi için bu cümle bize Türkiye'de tabii çok tanıdık geliyor. Gülsü mirasla uğraştığımız zaman hep böyle bir yere gelip takılıyoruz bizim. Böyle bir duvar var. Yani burada da bu konunun tartışılması şart. İkomos Türkiye zaten bunu yapacak işte. Bütün önümüzdeki evet, sene bu, boyunca bu aslında Türkiye'de bir sürü etkinlik yapılacak. Yani geçmişe dair anlatılar deyince... Ee, ve çeşitliliği ve farklılığı e, dediğimizde aslında mesela ben tiyatro tarihimizden hemen bir örnek vereyim dedim. Çünkü güncel bir konu bu konu. Çok yakın bir zamana kadar aslında tiyatro tarihimizde yani Osmanlı modern tiyatrosunun gelişmesinde çok büyük rol oynamış olan mesela Ermeni tiyatro sanatçıları ve onların kurdukları toplulukların ismi geçmezdi. Ya yani bizim e, okuduğumuz tarih kitaplarında işte ne bileyim kültür tarihi, sanat tarih kitaplarında bunlar e, anlatılmazdı. E, i̇şte son dönemde yani bazı tarihçiler bu alanda çok e, önemli çalışmalar yaptılar. İşte Güllagop e, as, asıl ismi Hagop Vartovyan, Thomas Fasulyaciyan gibi böyle bir sürü aslında tiyatro sanatçısının E, neler yapmış oldukları, eserleri falan bunlar e, telaffuz edilmeye başlandı. Bu önemli bir gelişme Türkiye'de. Burada çok da sevilen bir, sanatçılar, başlıyorum. tiyatrocuların da aslında o e, Ermeni tiyatro geleneğinden geldiğini de öğreniyoruz, biliyoruz. Doğru. Çok güzel olan e, kişilerin de. Evet işte bu geçmişin karmaşıklığı ya da kompleks denen geçmiş bu. Birçok e, etkileşim var, birçok katman var. Ee, onlar artık iç içe geçmiş bir şekilde bugüne geliyor. Ayasofya mesela yakın zamanda en çok konuşuldu. İşte çok ses çıktı Ayasofya ile ilgili. Şimdi Ayasofya'nın da bu geçmişine ya da o katmanlarına baktığımız zaman bunları böyle kat kat, kat sebze gibi soya, soyup ayıramazsın. Bunlar çözülebilir, ayrılabilir katmanlar değil. Bu dönüşe dönüşe artık bugün Orası eskiden e, kentin büyük kilisesi olan ama sonra camiye çevrilmiş, sonra da müzeye çevrilmiş bir yer Ayasofya. İstediğiniz kadar orası cami diye üstüne yazsanız da işte içini değiştirseniz de e, o kiliseden dönmüş bir zamanlarda müze olmuş bir cami. Yani bütün bunları birlikte düşünmek, e, bu etkileşimleri düşünerek yaklaşmak lazım. Başka örnekler yine çok hani herkes tarafından bilinen işte Gelibolu tarihi, Gelibolu Yarımadası'nda işte ne, neler var yani orada çok önemli bir savaş var. Ee, bunun Türkiye için anlamı farklı. Anzaklar geliyorlar her sene orada törenlerini, ayinlerini yapıyorlar ama Avusturyalı ve Yeni Zelandalı askerler hani niye oradaydılar? Onları oraya kim getirmişti? Bunların hepsini Düşündüğün zaman orada böyle çok iç içe dokunmuş bir tarih var. Yelibolu'da bu aslında güzel sunulur, hissedilir. Ama biraz son zamanlarda orada da bir geri dönüşler var. Hani bu ayırmak, işte bazı şeyleri öne çıkarma yönünde. Ya milliyetçi bir bakış açısından belki böyle. işte evet, öyle bir yorumlamalarla bakılınca böyle ayrışmalar yapılıyor. O da tabii iyi sonuçlar vermiyor. İşte bu 20. yüzyıl mimarisinin mimarlarını düşünelim. Bunların büyük bir bölümü Almanya'daki baskı rejiminden kaçarak işte Amerika'da modernizmi oluşturmuş mimarlardır veya Türkiye'ye de gelenler var. Yani bunların da böyle ge geçmişlerine bakınca işte bu, bunlara dark heritage diye bir kavram var. Karanlık e miras yani karanlıkta kalmış veya karanlık kötü şeyleri Kötü hatırlatan miras. <gülüyor> miras. Çatışan, çekişen miraslar var. İşte aynı konunun bir tarafında ezilen, öbür tarafında ezenin mirası var. Böyle kavramlarla bu epeydir aslında gündeme geliyor ve tartışılır hale geliyor, geldi. Bu şeyle de ilişkili. Birleşmiş Milletler'in arasındaki sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında işte e, onlarla da ilişkileniyor bu tema. Yani farklı kültür katmanları, kültürel topluluklar e, değil sadece. Yani çoğunun içinde görülmeyen, bütün kesimleri de onların hepsinin hakkını gözeten, yani işte e, hoşgörülü ve barışıl bir gelecek inşa edebilmek için farklı kültürleri ve toplulukları temsil eden, yani kadınlar gibi LGBT gibi, Q artı toplulukları gibi bunların eşitlik haklarını da destekleyen bir kültürel miras anlayışına odaklanmamız gerekiyor diyor. Yani bunun farkındayız ve buna odaklanmalıyız artık deniyor. Çünkü bunun arkasında işte belli mücadeleler var. Bu tartışmalar kültürel mirasla ilgili farkındalık arttı, işte katılım arttı diyelim. Ondan sonra insanlar... Da demeye başladı ki tamam kültürel miras diyorsun ama bu senin bu anıtın bana kötü bir şey hatırlatıyor. Sen işte bu anıtını gelip benim kendi toprağımda kurmuşsun. Ne olacak şimdi gibi yani. Onun için bu adil ve hakça bir gelecek için hoşgörülü ve anlayışlı bir bakışla dönüp kendi kültürel miras felsefelerini ve uygulamalarını da irdeleyelim, yeniden düşünelim diyorlar. Buna davet ediyorlar yani. Evet. İşçelenmeye evet. çağrı bu. Yani yeniden yeni bir gözle bakalım böyle işte durum e, diyorlar. Evet. Burada da tabii mutlaka işte sivil toplumun sanat kültür kurumlarının çok önemli bir rolü var aslında. Yani e, toplumsal hareketlerin e, topluluklar hepsi, hepsi evet. evet yani işte geçmişine dönüp bak, bak bakan kendi adının isminin duyulmadığını görüp bu ismin bu adların duyulması gerektiğini söyleyen sonunda sivil toplum oluyor. Sivil toplum hareketleri oluyor. E, yani evet. Ekomos da öyle yani, hani Bilimsel bir e, danışmanlık kurma ama sonuçta bu tartışmalar için ortam yaratıyor. Başka ortaklıklar da kuruyor. Politikalar üzerinde etkili olmaya çalışıyor. İşte, söylediğim gibi bu hani Bu kültürel miras kavramı işte daha anıt, bir tane anıttan başlayıp ne kadar bağlamı genişletilerek bugüne geldi. Tabii bağlam genişleyince etkilenenler de genişliyor. İşte daha önce de mirası çeşitlendir, dekolonize et diye bir çalıştay başlatıldı geçen sene Temmuz ayında. Bu dekolonizasyon, kolonizasyon meselesi tabii... İşte bütün bu o, emperyal e, dönemle ilgili, e, işte kölelikle ilgili konuları artık bu kolonyal dili bırakın demeye e, getiren tartışmalar. E, geçen senenin teması ortak kültürler, ortak miras, ortak sorumluluktu. Yani bu ortaklaştırma, insan hakları ve miras yönetimi atölyeleri yapıldı İKOMOS'ta. İşte yerli halklar ve dünya mirası. İnsan artı, barış, kültürel mirasın eğitim, farklılıklar ve toplulukların dahil edilmesi yoluyla daha adil ve huzurlu bir dünya inşa etmekteki rolü konuşuluyor, konuşuldu. Bu, bu senede böyle bir yere geldik. Biz de geçen sene bu salgını vesile ederek biz de demiştik ki biz bir dönüp kendimize bakalım çünkü bu salgın bize gösterdi ki kültürel miras ve korumanın bazı yaklaşımlarında eee yeterlik alamıyoruz doğayla ilişkisinde, insanlarla ilişkisinde bir dizi webinar düzenlemiştik bunu tartışmak için. Yani burada önemli olan onu vurguluyor. Yani İkomos bu sene şunu söylüyor. Kendimize de dönüp bakacağız. Kendi kavramlarımızı da tazeleyeceğiz. Geçmişimize de böyle bakacağız ki hani ileriye düzgün gidebilelim demeye getiriyorlar. Evet, sen demin Ikomos'un metninden bir alıntı yaptın, onu tekrar günümüzde pek çok anıt ve sit, e, söylememiş olabilirsiniz, evet. çok katmanlı tarihleriyle ayakta durmaktadır. Bizzat evet. bu nitelikleriyle önemlidirler ve bu nedenle kapsayıcı bir yaklaşımla ele alınmaları gerekir, Hı -hı. diyor Ikomos işte bu şeyde yeni temayı açıklarken birçok anıt vesil çok katmanlı tarihleriyle. Bu çok katmanlı tarihi aslında ben başka bir yerden böyle yorumlamak istedim açıkçası. Bir açılım getirebiliriz diye. Yani bu katmanları kimler konuşuyor? Kimler tarihselleştiriyor? Kimler bu anıtları, vesilleri çalışıyor? Onlar hakkında eserler üretiyor, işler üretiyor Bu, bunu konuşanlar kimler diye baktığımızda aslında çok hiçbir manzarayla karşılaşıyoruz. Bunun hikayenin kendisi de anlatılmaz çok fazla. Ben bu hikayelerin de çok ulaştırılması gerektiğini söylüyorum. Yani nedir? Ee, işte mesela 1861 yılında bu kara surlarıyla ilgili, işte İstanbul'un hem kara surlarıyla hem deniz surlarıyla ve kültür mirasıyla ilgili kimler çalışma yapıyordu İstanbul'un geçmişinde? Ee, ve bu kimler yazılar yazıyor yazıyordu falan Hani bunun tarihine baktığımızda. E, mesela 1861 yılında İstanbul'un Rum entelektüeller bir şey kuruyorlar. Cemiyet kuruyorlar. Dersadet Rum ceme, Cemiyeti e, Edebiyesi. Tamam mı? Bu, bunun için de böyle o dönemin bütün entelektüelleri, Rum, Ermeni, Müslüman, böyle bütün entelektüeller varlar. Ve bunlar aslında inanılmaz kapsamlı derleme çalışmaları yapıyorlar. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu derleme çalışmaları yapanların kendileri de farklı milletlerden, dinlerden gelebilir, kozmopolit olabilir. Bunun yanı sıra o dönem mesela bir başka cemiyet daha var. O da Türkçe faaliyet gösteriyor. Bu Rum cemiyeti Rumca faaliyet gösteriyor. Bu Türkçe faaliyet gösteren de cemiyet İlmiye'yi Osmaniye ve bu iki cemiyet yan yana çalışıyorlar aslında. Birbirlerini takip ediyorlar, birbirlerine referans veriyorlar falan ve bu iki cemiyetin birlikte çalışması sonucunda acaba Osmanlı'nın o dönem Karasurlarına ilişkin politikasında bir değişim olmasında bunun etkisi oldu mu diye mesela tarihçiler soruyorlar. Yani burada vurgulamaya çalıştığım şey aslında sivil toplumun ne kadar önemli bir rol oynadığı ve sivil toplumun da aslında tabii ki farklı kimlikler, farklı bakış açıları, etnik, dini bakış açılarından mütevellit olabileceği ve bunların her birinin de kara surları gibi mesela bir konuyu okurken farklı bir şeyle vurguları olabilir. Fakat bunlar bir araya da gelebiliyorlar işte. Bir araya gelip o dönem böyle bir şey aslında hatırlarsan gelmişler. ilk programlarımızda biraz bu kültürel miras kavramının nasıl Türkiye'de oluştuğunu anlatırken bu cemiyetlerden geldiğini de söz etmiştik sanırım Tabii ki öyle birlikte çalışabildiğin kadar zaten çeşitlendirebilirsin yani biz daha hani bir diyelim somut bir yapı üzerinde koruma anlamında onun tarihçesiyle ilgili çalıştığımız zaman bütün bunların hepsine bakarız. Bütün katmanlar bizim için kıymetli zaten. Her zaman kıymetli. Yani bilimsel ve nasıl diyeyim, tarafsız yaklaşman gerekiyor ki eşit mesafede durarak biraz da. Ama tabii insan yapısı gereği her insan topluluğu belki o kadar karşı tarafın düşüncesini içselleştirmekte zorlanabilir ama bu kültürel miras bunun için bir güzel bir araç yani onu e, o şekilde kullansak keşke tam tersi de kullanılabilir tabii ki kültürel miras Arıştırma kültür için. varlıkları evet zaten hani bu verdiğimiz değerleri konuşurken de biraz böyle aidiyet bağlılıklar üzerinden de değer veriyoruz biz bu kültürel varlıklara kültürel mirasa İşte bu aidiyetler biraz fazla böyle ayrışıp kimlikçi olmaya başlayınca kültürel mirasa bakış da öyle ayrışıyor. Parçalanıyor. Ayrışıyor. Parçalanıyor. Tam aksine bunu hani bu bir vesile bunu işte hani barışçıl olmak için e, kullanalım önerisi var bu mirasın artık olacağını. E, öyle bir yerden bakıyoruz yani oluşturmak için yani, evet siyasi mi? manevralara alet edilmemesi gereken bir şey. Siyasetten kopuk değil tabii ki bunun da politikaları var ama manevralara veya birtakım ideolojik çıkarlara alet edilecek bir şey değil kültürel miras. Buradan çıkarılması lazım. Yani herkesin hepimizin geçmişinin bir parçası. Yani bazımız için acı olabilir. Bazımız için iyi hatıralar olabilir ama sonuçta aynı şeyi birlikte yaşayarak oradan geçiyorsun. Yani herkes için değeri neyse bunun her taraf tarafından bilinmesi, kabul edilmesi, yani sakinleştirici, birleştirici, barıştırıcı, sağaltan yani rehabilitasyon kavramını kullanıyoruz ya hep biz e, korumada. E, o sağlıklı sağaltan bir şey demek yani bu yanıyla etkin olmasını umut ediyor insanlar. Bu tema ve tabii biz de korumayı savunanlar bunu umut ediyoruz. Bunun yolları da aranıyor. Yani bunu konuşalım. Bu artık karşılıklı biz bunu kültürel miras üzerinden böyle bakarak evet. konuşalımı öneriyor. Yani tabii ki geçmişi de... yeniden yapamayız. Dediğim gibi o katmanları böyle birbirinden koparamayız. Ama o geçmişin hatırasını yaşatmak, açığa çıkarmak, hiçbir yanını gizli kalmadan hani örtülmeden üstü ışık tutmak mümkün kültürel miras üzerinden. İşte bunun için de sivil toplumun yine aynı temaya geleceğim. Sivil toplumun şeyi çok önemli, aktif sivil toplumun bütün çeşitliliğiyle tabii ki, çok sesliliğiyle aktif, yine burada bir örnek vermek istiyorum yine tiyatrodan. Mesela hala sergi devam etmiyor ama çevrim içi izlemek mümkün. Hrant Dink Vakfı öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğinde Kulis Bir Tiyatro Belleği, Hagop ayva sergisi geçtiğimiz dönem açıldı Hı -hı. ve bunun bir kitabı da çıktı. Demin işte tam da anlattığımız yani aslında kültür kurumları, sivil toplum kuruluşları, işte farklı hafızalar bir araya gelip Aslında Hagop Ayvaz'ın inanılmaz bir şeyi var, koleksiyonu var. Türkiye 1946-96 yılları arasındaki tiyatros sahnesi ve kendi Ermenice yayınladığı Kulis Dergisi. İşte bütün bunları yorumlamak, bunları kamusal alana çıkartmak, bunların konuşulmasını sağlamak aslında... İkobos böyle şeyler söylemeye çalışıyor. Başka girişimler de var tabii biliyorsun ama hani hepsi çok fazla duyulamıştı beraberce gibi. Daha önce konuştuğumuz kültürel, e, e, somut olmayan kültürel miras projelerinde işte üzümün bir ürün ama üzümün Süryanilerin nasıl kullandığı, diğerlerinin e, Müslümanların pekmez yaptığı ama hepsinin yetiştirdiği falan böyle bazı girişimler var. Bunlar tabii çoğalsın. Daha çok konuşalım. Daha çok bir araya gelelim. Ama tabii sivil toplum burada üst politikaları etkilemeye çalışıyor. Etkili olursa evet. başarılı olur. Yani önümüzdeki dönemde dolayısıyla Türkiye olarak İKOMOS Türkiye bu konuda çeşitli etkinlikler yapacak. Evet. Hemleri takip edeceğiz. Burada da tabii radyo yayınında da elle alacağız. Bitirmeden aslında bir haberle bitirelim dedik bugün değil mi Burçin? Evet. Ee, güzel bir haber aslında bu. O da gazetane çevre gönüllüleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi'yle bir e, protokol yaparak çevre gönüllülerinin gazetane çevre gönüllülerinin 25 yıllık bu mücadelesini toplumun bir kültür mirasının kültür mirası olarak korunması için verdiği mücadeleyenin Bir kalıcı sergi olarak, İBB ile birlikte bu gönüllerin birlikte oluşturdukları bir sergi olarak kalıcı bir şekilde burada yer alması için bir protokol yapmışlar yaptılar. Bu önemli bir gelişme. Güzel bir gelişme evet. ve galiba tabii tekrar e, gazhane gönüllülerinin oradaki işlev değişikliklerine falan tekrar bir e, tepki vermesi, tekrar bir araya gelinmesiyle de olmuş bir şey bu ani biz de bu konuda programlar yapmıştık. Oradan bir sonuca varılmış olması. Evet. E, evet. güzel bir şeydir benim. Evet, böylece bunu da takip ediyor olacağız. Evet, zamanımızın sonuna evet, geldik. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazır ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay